İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, tam Türk işi bir durumda görüyorsunuz. Teravih namazları gibi ilk e, geceler çok kalabalık olur. Değil mi? <gülüyor> Ortaya doğru artık yarı yarıya gelir. Sonda tamamen tekrar dolar. İlk ders işte kenarlarda falan oturdu arkadaşlar. Geçen <gülüyor> ders hani tatil falan diye bir Töderi edebilirdik 28 Ekim'di e, tatilde arkadaşlar gitmişti filan. Ama şimdi e, yani 10 Kasım'ın Kasım hüznünden kurtulamadı herhalde arkadaşlar diyebiliriz ama e, anladığım kadarıyla e, bir de internet işi İsmailciğim zannediyorum aleyhimizi işliyor. Ama sorun değil internetten dinleyenlere sertifika vermiyoruz değil mi? Vermiyoruz. vermiyoruz evet. Hocam gelenlere 10 puan fazla veriyoruz. 10 puan fazla vermiyoruz sadece sertifika vereceğiz. Ya eskiden insanlar değil mi anlattık geçen nerede anlattık artık o kadar çok yerde ders verince e, adam ta cürcandan kalkıyor Kari o zaman dönemin şartlarında derse gidiyor şimdi buradan buraya gelmiyor Nazlı arkadaşlar <gülüyor> Evet Peki e, şimdi arkadaşlar daha önce de ilan ettiğimiz program çerçevesi içerisinde bugün e, Osmanlı entelektüel tarihinin arka planı olması bakımından Buradaki haysiyet kaydımız belli. Yani bir kayıt koyuyoruz. Nedir o? Osmanlı düşüncesinin arka planı olması bakımından Bizans düşüncesi üzerine duracağız. Ee, Tabi Bizans'ın daha sonraki Osmanlı entelektüel tarihiyle olan ilişkilerine de e, atıf yapacağız. E, çünkü networkler konusunda e, pek zayıf çalışmalarımız. Onlara değineceğim ama e, her zamanki gibi Asas konumuza başlamadan önce, geçen hafta e, üzerine durduğumuz Anadolu Selçuklu dönemi e, entelektüel tarihinin bir kısa özetini, yani geçen hafta ne söyledik? Onların şöyle maddeler halinde bir kısa özetini verelim, zihnimizde bir canlanma olsun. E, dedik ki Anadolu Selçukların ilk e, önceliği yurt tutma idi, bunun gerekçelerini anlattık. Anadolu topraklarını kendilerine yurt edinmeleri gerekiyordu. Bu da çok kolay olmadı. İç ve dış mücadelelerle geçti pek çok şey. Özellikle Haçlı seferlerinin yükünü e, sıtladılar. Akabinde e, entelektüel faaliyetin vuku bulabilmesi için gerekli olan şehirleşme e, yaklaşık bir asırlık bir süreç aldı. Bu çerçevede siyasi istikrar. Ekonomik yapıların yeniden organizasyonu, ticaret yollarının tekrar teşekkül etmesi, limanların oluşması. Ee, bu süreci tamamlar tamamlamaz ortaya çıkan yeni durum Anadolu'yu bir sığınak haline getirdi. Ee, Orta Asya'dan, İran bölgelerinden, Moğolların önünden kaçan pek çok nüfus hareketlenerek Anadolu'ya Güvenli bir limana geldiler. Bu daha sonra kurulan İlhanlı Devleti ile Anadolu'yu İran ve Türkistan'a eklemlenen bir ortak kültür havzasının bir parçası haline getirdi. Bir taraftan olumsuz bazı sonuçlar doğursa da neticede Anadolu artık klasik İslam dünyasının o büyük ortak kültür havzasının bir parçası haline geldi. Şimdi bu ortak kültür havzası tabiri çok önemli bir tabirdir. Biraz sonra da Bizans'ın nasıl bu ortak kültür havzasına eklendiğini göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani Bizans'ta bu ortak kültür havzasının bir parçası haline gelecek. Ee, hemen 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında akabinde 15. yüzyılda İtalya ve civarı bu Kültür Havzası'nın bir parçası haline gelecek ve sans ve akabinde ortaya çıkan gelişmeler bu ortak Kültür Havzası'nın bir sonucudur. Ee, Kopernik bu anlamda e, bilim tarihindeki tabiriyle son, meragalı, astronomdur. Ondan sonra zaten modern e, ya da yeni bilme tarzına geçeceğiz. <gülüyor> orta Kültür Havzası'nın besleyicisi olan temel merkezlerden bahsetmiştik. Musul'dan bahsettik, Kemalettin ibn Yunus'tan Meraga'dan bahsettik, Nasreddin Tusi ve okulundan Sivas'tan bahsettik Kutbuddin Şirazi ve okulundan bahsettik, Tokat'tan bahsettik İbni Sartak ve öğrencisi ve öğrencileri Davudur Kayseri başta olmak üzere, Tebriz'den bahsettik ki Tebriz'den bugün daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Ee, Tebriz özellikle Gazan, Kutbuddin Şirazi ve ekibi yine ee, ve tabii ki Konya'dan bahsettik Değil mi? Türk kimliğinin, Anadolu'daki Müslüman kimliğinin e, özünü oluşturan e, şehirden bahsettik. E, Konevi'den, Rumi'den, e, Şirazi'den ve Urmevi'den dedik ki Konya e, İslam tarihi tecrübesi açısından fıkıh, kelam ve irfanın sentezlendiği e, üst üste, Belirli sınır çizgileriyle, alt ve üst çizgilerle belirlenen bir perspektif haline gelmiş. Ve Anadolu'daki İslam'ın pejoratif anlamlarını dışarıda, politik anlamını dışarıda bırakarak söylüyorum. Tanıyan arkadaşlar bildikleri için rahat kullanabilir. Bir Türk İslamı'nın e, oluştuğu, buradaki Türk'ü kesinlikle etnik anlamda kullanmıyorum, kültürel anlamda. Bir e, İslam'ın oluştuğu ve Balkanlara, bu İslam'ın e, taşındığı ve Osmanlı'yı bu yapının mümkün kıldığını söyledik kısaca. E, son olarak da 13. yüzyılın Anadolu Selçukluların ortak kültür havzasının parçası olması bakımından en yoğun entelektüel faaliyetin bu dönemde yaşandığını söyledik. İrfan dedik bu dönemde ortaya çıktı bir perspektif olarak. İşrak... Ya da işrakilik bu dönemde bir perspektif olarak ortaya çıktı dedik. E, matematik bilimler her açıdan merakada e, Şembi Gazan, Tebriz'de, ondan sonra Tokat'ta, Sivas'ta, Musul'da matematik bilimlerin e, en önemli ürünlerini verdiğini belirttik. Bir de kurumların e, ortaya çıktığını söyledik. Şimdi... E, 13. yüzyılda biraz belki felsefi bir analiz olacak ama bunu vermemiz lazım. 13. yüzyılda ortaya çıkan yapı yine kişisel kanaatim açısından minattan önce 3000'den itibaren şu dünyada ortaya çıkmaya başlayan Sümer, Babil, Mezopotamya kültür havzası, Mısır, kısmen İran, Anadolu ve ee, Yunan kültürünün Helenistik dönem dahil olmak üzere bu kültürün, bu birikimin inşa ettiği kültürün tırnak içerisinde tabi çağdaş bir terim kullanıyorum farkındayım ama İslamize işini İslamlaştırılması sürecidir. Ee, ne demek bu? Ee, o muazzam birikimin çok büyük bir birikim tüm bir insanlığın birikimi aslında yani tarım toplumuna geçmiş homo sapiens sapiensin düşündüğünü düşünen insanın inşa ettiği o büyük birikimin İslam'ın temel metafizik ilkelerine tevhid başta olmak üzere tevhid yani kişi tanrı yaratıcı tanrı e, anlayışına e, yaratıcı tanrı anlayışına e, öldükten sonra dirilme ve nübüvvet gibi temel metafizik ilkelerine göre bu kültürün yeniden yorumlanması ve harmanlanması anlamına geliyor. Şimdi kalem var mı? Kalem var. Şimdi biz genelde sahip olduğumuz bilgiyi insan olarak, sahip olduğumuz bilgiyi üç katmanlı düşünürüz. Üç katmanlı bir bilgimiz vardır bizim. Bu Bunlar tabii pedagojik olarak bunları taksim ediyoruz. Yoksa Bunlar hep beraber vardır. Resim, yorum ve inanç. Her türlü bilgimizde bir resim içkindir. Bu zihni resim olabilir, bu harici bir resim olabilir, dini bir resim olabilir. Ama bizim belli belirsiz de olsa kendisini... bir gerçeklik küresini kendisi üzerinden idrak ettiğimiz bir resmimiz vardır. Fakat bu resim yalın ve çıplak değildir. Buna bir yorum eşlik eder. Bu yorum adı ne olursa olsun edebi, felsefi, teolojik fark etmez e, resmi hep yorumlarız. Ve bu da bir inanç üretir. Bu inancı iman anlamında kullanmıyorum sadece. Belirli moral değerlerimiz politik, ekonomik değerlerimiz, felsefi değerlerimiz e, söz konusudur. Ve bütün bunları yaparken belli bir çalak içerisinde hareket ederiz. Ma, e, anlam ve değer dünyası dediğimiz bir maneviyat diyoruz. Biz buna e, bütün yapıp ettiklerimiz, ya, bilim yapıyoruz, güzel. E, Kendi ne has özellikleri vardır, metodolojisi vardır. Empirik kuralları vardır, matematiği vardır, şuyu vardır ama ne olursa olsun yaptığımız tüm bilme faaliyetleri belli bir anlam değer çanağında üretilir. Yorum, hakeza böyledir, inançlarımız böyledir. Anlam değer yani insan bir anlam varlığı olması bakımından, bir değer varlığı olması bakımından her türlü düşünmesi ya da eylemesi bir anlam çanağı içerisinde ceryan eder. Buna maneviyat diyoruz. Maneviyat kelimesini dinle karıştırmayalım. Din maneviyatın bir cüzüdür, bir parçasıdır. Maneviyat çok geniş bir kavramdır. Estetik değerlerimiz, ekonomik değerlerimiz, politik değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz, hatta kişisel değerlerimiz maneviyatımızın yani mana kelimesi biliyorsunuz. Arapçası anlam demek. Maneviyat anlamlılık bir parçasıdır. Şimdi burada... 13. yüzyıldaki operasyonu anlatmak için bunları anlatıyorum. Bunlar mukaddemat. Şimdi bunun e, me talibini vereceğim. Şimdi resim dediğimiz hadise e, birincildir, önce öncedir, takaddüm eder her şeye. Resim olmadan yorum olmaz. E, yorum olmadan da inanç olmaz. Bunların hem birbirini belirleyen hem birbirinden doğan bir yapısı vardır. Resim Hangi alana ilişkin olursa olsun üç katmanlıdır. Hissi, keşfi ve nazari. Hissi, burada hissi tabii ilk aklımıza gelen e, duyusal olması belirli duyusal verilere dayanması ama his kelimesi Arapça'da sadece duyu anlamına gelmez. İç duyularımız var, hassasiyetlerimiz, hissiyatlarımız değil mi? Bakın o da duyu kelimesinden geliyor ama içeride de bir duyarlılığımız var. Ona biz duyarlılık diyoruz. Duyu ve duyarlılık. İç dış duyu, duyusallığımız ve iç duyarlılığımız da bizim hissidir. Biz oradan gelen verilerle resmimizi inşa ederiz. Hissiyat yoksa, hassasiyet yoksa, his yoksa resim olmaz. Onun için klasik gelenekte his... Hisse ait, duyuya ait bir e, gücünü kaybeden, e, bilgisinin bir parçasını kaybeder denir. Men e, nasıl? Fakada, fakada. hissehu fakat fakada. E, fakada ilmehu. Hissinden bir parçayı kaybeden, ilminden bir parçayı kaybeder. Bu tipik e, duysal e, örnekler verilir buna. Şimdi gözü kör olanın, doğuştan özürlü olanın mesela değil mi? E, hissiyatı ve hassasiyetleri de değişecektir. İşte kulak duyma problemi olan ya da başka bir duyusunda, bu iç duyu da olabilir. Mesela vicdansız bir adamın iç duyusu farklı olacaktır. Kan dökecek, adamın hiç merhameti yok. Vicdansız diyorsun. Ne demek vicdan? Aslında iç duyusunun müşahadesi. Dolayısıyla önce hisse ihtiyacımız var. Ama yetmez. Biz sadece hisse yetinmeyiz. Bu bir görülür. Görüyle, görü kelimesini kullanıyoruz biz felsefede. Görülür bir dünya ama bizim bir de gözlemlenir dünyamız var. Görme, doğrudan hissettiğimiz dünyanın yanında bir de bir e, gözlemlenebilir bir dünyamız var. Gözlüyoruz bazı şeyleri. Uzağa bakıyoruz, Jüpiter'i görmüyoruz ya da uzayın deniliklerini görmüyoruz ama gözlemliyoruz alet edevat yaparak. Ya da maddenin içini gözlemliyoruz, orayı görmüyoruz. Biz buna meşrut ve merşut diye ayırıyoruz klasik Türkçe'nin güzel terimleriyle ama burada o kadar teknik konuşursak sıkıntı olur. Keşfi dünya diyoruz bir de bak, bu da bu da gözlemlenebilir dünya, gözlemlenebilir. Yani nedir? Şimdi şu masayı ben ilk çıplak olarak görüyorum, bir de bunun içine mikroskopla baktığımda gözlemliyorum, değil mi? Biz birbirinden farklı bunlar. Görülür ve gözlemlenebilir dünya bizim. ...resmimizin temelini oluşturuyor. Ee, uzak cisimler içinde bu böyle. Tarihte de bu böyledir. Görülür, Süleymaniye görüyorsun ama Süleymaniye bir de gözlemiyor. Vesikaları inceliyorsun, değil mi? arka planına bakıyorsun, arkeolojik kazılar yapıyorsun. Orada da bir gözlem yapıyorsun. Doğrudan sana çıplak olarak tarih kendini göstermiyor. Orada da bir keşif hareketi yapıyorsun. Fakat bütün bunları bir nazari, teorik çerçevede yapıyorsun. Teorik kavramların yoksa, ister matematiksel, ister sözel... O gerçek res, ister gözlemlenebilir, ister görülebilir verileri ne yapamazsın? Bir arada e, tutamazsın. Dolayısıyla e, his, şeyimiz, resmimiz belirli bir e, teorik arka plan da istiyor. Teorik e, dil diyelim buna. E, teorik dil. Çünkü öyle e, teorik perspektiflerimiz var ki bunları ne görülür ne de gözlenilebilir dünyada bulmuyoruz. Kavramlarımız mesela. Ne diyoruz? İşte... Ee, çekim diyoruz mesela. Değil mi? Çekim. Nerede bu? Görüyor muyuz? Gözlemliyor? Hayır. Bu teorik bir kavram. İşte momentum diyoruz, kütle diyoruz değil mi? Belirli bir etkinliğe doğadaki ya da iç yapımızdaki bir ad veriyoruz. Şimdi şuradaki değişiklik arkadaşlar yorumu da değiştirir. Yani kısaca resimdeki her türlü farklaşma e, görülür dünyadaki, gözlemlenebilir dünyadaki ve teorik dünyadaki her farklılaşma yorumu da otomatik olarak değiştirecektir. Bu da inançlarımızı, doğaya ilişkin inançlarımızı, e, kendimize ilişkin inançlarımızı, neyse artık o, onları değiştirecektir. Dolayısıyla diyalektik olarak parametrik bir ilişki vardır. Şimdi... Parametrik ilişki şu demek. Unsurlar arasında birbirini otomatik olarak domino taşı gibi etkileyen bir yapı var. Bu değişti mi? Yani parametrik denklem nedir? X artı Y eşittir Z dediğinde X'e verdiğin her değer Y ve Z'yi belirleyecektir. Tamam mı? Şimdi resimle ilişkin her değişiklik yorumu ve inancı değiştirir. Değiştirmese ne olur? Resim değişti sen hala aynı yorumdasın. E, geri kalırsın. E, gerçeklikten uzaklaşırsın. Değil mi? Yani diyelim ki batlamış astronomisine göre iş görüyoruz hala. Olabilir. Bu benim derciyim ama gerçeklik öyle değil artık. Ya da ben arabaya binmeyeceğim, neye atla gideceğim. Sosyal gerçeklikte de bunu yapabilirsin. Şimdi işte benim anlatmak istediğim şu burada. 13. yüzyılda arkadaşlar resim artık değişti. Resim değiştiği için. Nasıl değişti resim? İşte İbn Eysen Astronomide yeni bir program başlattı. Eşhukuk ala batlamyüs. Batlamyüs sistemi üzerine şüpheler. Sorular sordu. Optik üzerine kitap yazdı. Optiği görme olayını, ışık olayını çok farklı bir perspektifle yorumladı. Ve ona ilişkin bir metodoloji geliştirdi. Değil mi? Orada sadece optik anlatmıyor. Bilim felsefesi var, e, belirli bir yöntem metodoloji tartışması var. E, Meraga kurulmuş, e, Fahrettin Razi gelip geçmiş, Haraki gelip geçmiş, değil mi? Meraga da çok yeni gözlemler yapılmış, e, resme ilişkin görülebilir ve gözlemlenebilir ya da teorik, nazari, e, düşünülebilir dünya üzerine yepyeni kavramlar, anlayışlar geliştirilmiş. Dolayısıyla e, bütün bunlar toplandığında, Resmi değiştiriyor artık. Resim değiştiği için mevcut yorum artık resme mutabık değil. Şimdi derslerde verdiğimiz örnek. Aha bu mutabakattır. Mutabakat tıpkı kelimesinin kökenidir biliyorsun. Tıpkı deriz ya. Tıpkının aynısı. Hani böyle espri yapılır. Tabak kelimesi de buradan gelir. Şimdi tabakla yemek çünkü mutabıktır. <gülüyor> Şimdi bu mutabakat. Ama resim değişiyor seni böyle gidiyor resim ilerliyor sen önce bu kadar bir açıklık var böyle öyle bir geliyor ki artık senin e, yorumunun karşılık geldiği bir resim yok yapacağın tek şey var ya görmemesinden geleceksin bu yorum içinde yaşayacaksın bugün mesela İran'da İran'da klasik felsefe yapan e, tırnak içinde mollalar tamam mı çok güzel felsefe yapıyorlar ben hepsini takip ediyorum elden geldiğince bir daire çizmişler, o daire içerisinde şaman ayinleri gibi dönüp duruyorlar. Uu, müthiş bir dil var, dile hapsolmuşlar. Çünkü resmi olmayan bir yorum dilsel bir hapishanedir. Kendini sözcüklere ve o sözcüklerin karşılık geldiği ama hiçbir zaman reel olmayan, bir gerçekliğe tekabül etmeyen anlamlara hapsetme işidir. Kendini tatmin edersin, kendini kandırırsın. Gerçeklik çok ayrı bir şekilde çünkü akmaktadır. Ee, bu seni bir, bir elli bir yere kadar taşıyabilir ama gerçeklik o kadar acımasızdır ki kafanı vurursun. vurur ya kafanı vurursun o gerçeklikle. Dolayısıyla yapman gereken şey birincisi gerçekliğe dikkat almayarak o yorumlar içerisinde mutlu mutlu yaşamaktır. İkincisi e, gerçek, elindeki yorumu gerçekliğe uyduracak düzenlemeler yapmaktır. Ama bu düzenlemeler her zaman işe yaramaz. Yani güncelleştirme yapabilirsin diyelim ki Windows 7 ile Windows 8 eğer öyle bir şey varsa arasında bir büyük oranda benzerlik vardır, değil mi? Yani yüzde seksen aynıdır belki. Ama Windows 386 DX 40 minattan önce olan ilk versiyonuyla mesela Windows 2004 arasında benzerlikler çok azdır. Artık orada sistemi update ve güncelleştiremezsin. Yepyeni bir şey yapman lazım. Dolayısıyla bilim tarihinde de böyledir. Resim ilerleyip gerçek e, yorum geri kaldığında bazen yorumu tamamen terk edip yepyeni bir gerçeklik yorumu yapmak durumunda kalabilirsin. Düşünce tarihini bu çerçevede okuduğunuz zaman, yani resim ve yorum ve inanç e, üçlüsü içerisinde okuduğunuz zaman gürülebilir, gözlemlenebilir ve e, düşünülebilir e, verilerin terkibi açısından okuduğunuz zaman meseleyi takip etmek son derece önemlidir. Kozmolojideki gelişmeler, optikteki gelişmeler, e, diğer e, gerçekliği tasvir eden bilimlerdeki gelişmeler e, dönüşümleri de tetiklerler. O açıdan 13. yüzyıl kişisel kanaatim bu bahsettiğimiz çerçevenin e, apaçık ya da açık ve seçik ortaya çıktığı bir dönemdir. Ta bakın çok ilginçtir. Zirve aynı zamanda değil mi? Kemal zevaldir. Yani kemal zevaldir. Bir yumurta içindeki potansiyeli gerçekleştirip kemal seviyesine erdiğindeki tavuk o. Artık de başlar. Kemal zevaldir derler. Olgunlaşma belli bir süreden sonra artık değil mi? Belli bir yaşa gelir. Olgun insan yavaş yavaş aşağı inersin. Felsefe bilim tarihinde de böyledir. Klasik geleneğin o büyük geleneğin zirve kemal ismi İbn Sina'dır. Aynı zamanda zeval ismidir çünkü o sistem son aşamasına iç limitlerinin açılımını tamamlamış vaziyettedir. Çünkü aynı tarihte İbn Esem o sisteme eleştiriler getirmektedir. Ebu Berekat el Bağded getirmektedir, Ömer Hayyam eleştirileri getirmektedir, Şerafettin Tuysi eleştiriler getirmektedir. Sabaha kadar isim sayabilirim size. Pek çok isim eleştiri getiriyor. Gazzali zaten topyekün bir kritik okuma yapıyor. Razi, 13 yüze geldiğinde bunlar sonuçlarını vermeye başlıyor. Artık i̇bn Sina sistemi bir bütün olarak, İbn-i sistemi bir bütün olarak, hatta Gazzali bir bütün olarak artık ne yapamıyor? Kullanılamıyor. Yeni terkipler, yeni sentezler, kısaca yeni yorumlar, yeni resme, yeni yorumlar yapılmaya başlanıyor ki bu e, neredeyse 16. yüzyıla kadar devam eder. Batı'da yapılan, yani Rönesans'ta ve e, 16. yüzyılda yapılanlar, özellikle iki yarısında yapılanlar bu yeni resim ve yorum ilişkisinin devamıdır arkadaşlar ortak kültür havzasın, havzasında hiçbir şey birbirinden kopuk değil. Yani bu psikolojiden kurtulalım. şimdi geri gelmişken hani bir televizyonda da oynadı birkaç halde belki oynadı demeyelim gösteriliyor. Doğu'dan, Doğudan neydi? Onda da Bir kişi söylesin. Batıya akan nehir. Batıya akan, ne akıyan, akan nehir. Ben de orada bir oyuna geldim. 6 saat konuştum ama e, kuşa çevirdiler. İlk söylediğim cümle şuydu, bunu bir röportajda da söyledim. Hanfen dedim bu işi yapan, bunun adı yanlış. Bir yerden bir yere akan bir nehir yok felsefe, bilim tarihinde, düşünce tarihinde. Bir göldür insanlık, kültür, tarihi. Bu gölün belirli bölgelerinde yoğunlaşma, belirli bölgenin seyrelme olur. Bir yerden bir yere akan bir nehir yok, bu aşağılık psikolojisi kokuyor. Batıdan, doğudan batıya akan nehir. Yani bir kere amaç belli. Maksat ideal. Amacımız batı. Şu andaki durum. Biz oraya akıyoruz. Oraya katkı veriyoruz. Nehir bizden çıkıyor. Çıkıyor da nereye varıyor? Batıya. Böyle bir şey yok. E, tarihsel okumada bu politik e, yaklaşımlar sıkıntı yaratırlar. E, 13. yüzyılın geneline baktığımız zaman ortak e, Türkmenistan, aman Türkistan, İran, Anadolu, Bizans ve hemen akabinde e, İtalya, o bölgeler bu ortak kültür havzasının birer parçasıdır sadece. E, yoğunlaşma belirli nedenlerle politik, ekonomik, teolojik çok çeşitli çünkü tarihte çok tek bir değişken yok. Onlarca değişken bir araya gelip e, burada yepyeni bir yapıya evriliyor. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde devrim olmaz Dönüşümler vardır, evrilmeler vardır, kırılmalar vardır, birbirinden kopuk hiçbir şey mümkün değildir. Bu Biz nedenlerini bilmediğimiz şeye nasıl tesadüf diyorsak, nedenlerini bilmediğimiz dönüşümlere de devrim diyoruz, o kadar. Çok basit bir şeydir bu. Evet, şimdi bunu tamamladıktan sonra, yani niye tamamladık, şunu tamamladık. 13. yüzyılın önemini vurgulamak için bu açıklamaları yaptım. 13. yüzyıl daha sonraki dönemleri anlamak için anahtar bir yüzyıldır. Anahtar bir yüzyıldır. Bu dönemdeki e, yapıları iyi bilmek lazım her açıdan. Bunların sonuçlarını e, daha sonra takip edebiliyorsunuz. Eğer 13. yüzyıldan e, başlamaz iseniz o döneme dikkat etmezseniz, İslam dünyasındaki pek çok entelektüel ve fikri faaliyetin e, güzergahını tespit etmek, e, yollarını tespit etmek Mümkün olmuyor. Evet, buraya kadar e, geçen haftanın bir tür değerlendirmesini yapmış olduk. Soru sorun var mı? Yok, ne güzel her şey anlaşılıyor. Şimdi e, gelelim Bizans-Doğu Roma İslam ilişkisine. Tabii Bizans kelimesi çok yeni, 18. 18. yüzyılda Fransa'nın uydurduğu bir terim, Fransızdan uydurduğu bir terim. Bizans diye bir şey yok, Doğu Roma esas itibariyle e, burası. Şimdi şunu başlamadan önce şunu söyleyeyim. Biz tabii daha kendi kültürümüzün dökümünü çıkartmamışız. Yani Müslüman e, entelektüellerin ürettiği kültürün dökümü yok. İslam dünyası büyük bir imparatorluk geleneği. Orada mesela Hristiyan networkleri bilmiyoruz. Yahudi networklerini hiç bilmiyoruz. Değil mi? Yani Hristiyan e, Kareki'yi anlatırken söyledim. Yemen'de kitabını tercüme ediyorlar, şehrediyorlar. Kahire'de, bakın El-Kanun Fıttıbbı'nın 110 yanlış hatırlamıyorsam İbranice tercümesi var. 110 kez yapılmış. Türkçe'de yok henüz elhamdülillah. Başımıza iş mi açalım şimdi tercüme edip? ilginç. Neyse oraya geçelim. Niçin? Çünkü Yahudi network'ü çok güçlü bir network'tür. Çok çeşitli nedenlerle Yahudilerin vatansız olması hasebiyle taşınabilir işlerle uğraşmalı ticaret ve e, ilim. Taşınabilir iştir. Ve e, çok ciddi networkler kuruyorlar. Ve bu networkler bilginin transformasyonunda aktarımında, intikalinde son derece belirleyici rol e, oynuyor. Mesela bakın çok yeni Robert Morrison benim e, değerli bir meslektaşım e, son bulduğu bir yazmada, İbranice bir yazmada Endülüs'ten İtalya üzerinden İstanbul'a gelip Sultan II. Beyazıt'ın tartışma meclislerine katılan ve bunları kaydeden bir yazma buldu. Musa bilmem kim, Moşe bilmem ne. Burada Padişah'ın da katıldığı Osmanlı alimlerinin, Hristiyan alimlerin ve Yahudi alimlerin yaptığı Ortak tartışmaların, bilimsel astronomi, tıp, bunun pek çok örneğini bulmak mümkün. Ama bu konularda herhangi bir ciddi çalışmamız yok. Hristiyan network'ünü de bilmiyoruz. Çünkü İslam dünyasında ciddi ciddi küçük, büyük ölçekli Hristiyan grupları var. Bunlar da kendi entelektüel faaliyetlerini bir şekilde yürütüyorlar. Bazen toplumla ilişki içine giriyorlar, bazen kendi e, kendi paradigmaları içerisinde çalışıyorlar. Bunları bilmiyoruz. E, İslam dünyasındaki network zaten çok ciddi çalışmış. Uleman networklerini bilmiyoruz. Haç mesela. Bakın Haç İslam, felsefe, bilim, kültür ne dersiniz? Haç dikkate almadan yazılamaz. Bütün büyük bilgi alışverişi Haç'ta gerçekleşti arkadaşlar. Adam Endülüs'ten kalkıyor. Alim. Öğrencilerle birlikte hacca gidiyor. Uzun bir yol. Giderken eğitim yapılıyor zaten. Hac yolu, bugünkü bir uçak füş, füş, git gel değil. Altı ay, yedi ay, bir yıl sürüyor, eğitim yapıyorlar. Saddettin Konevi hacca giderken icazet veriyor öğrencilere okutup. Onun için özel yazma tarzı vardır. Atın, ee, Şiine.com'dan nedir onun adı? Gip, gip, terkine konulan ya da e, alimin kendi çünkü büyük yazmayı nereye koyacaksın? Onun için yazma tipi bile değişiyor. Tam seyahatte taşınan yazma farklıdır. Kütüphanedeki farklıdır. Ee, geliyor Mekke'ye Medine'ye. Değil mi? Orada haccını yapıyor ama hemen dönmüyor. İlim okutuyor. Kimde kimi ilim okutuyor? İran'dan gelene, Endonezya'dan gelene bakın. E, mesela İbrahim Gurani 18. önemli bir arif e, muhakkaklarındandır. Endonezyalı öğrencilere ders veriyor ve Endonezyalı ha öğrenciler, hacca gelen alimler Endonezya'ya dönüp bir Gürani okulu kuruyorlar. Haberiniz var mı? Yok. Endonezya'da çok güçlü bir Gürani okulu vardır. Hala devam etmektedir. Kim Gürani? Bir Osmanlı alemi. Kürt kökenli, Doğu kökenli, büyük bir İslam alemi. Osmanlı mütefekkiri, Endonezya'da büyük etkisi var. Ya da Mehmet Birgiv Efendi'nin, Balıkesirli meşhur bilgi Efendi'nin Çinli hacılara, öğrencilere verdiği ders. Bunlar Çin'e gidip bir örgüt kuruyorlar. Ve Muhammediye'yi bir ana, manifestoya dönüştürüp Çin'de İslami direniş yapıyorlar. Tabii aynı şekilde Malezya'da etkili oluyor haberimiz var mı yok, networkleri bilmiyoruz ee, çok ilginç derinden işleyen e, iç akışlar var, Haç bunların son derece önemli bir merkezdir. Mesela bakın 18. yüzyıl ilk yarısında Osmanlı'da tarısan entelektüel e, problemler, mantıkta, doğa felsefesinde, efendim siyasette neyse, bir yüzyıl sonra Hindistan'da aynıdır. Aynıdır. Niye? Çünkü bundan aktarılıyor. Hindistan'daki hadis okulunun tartışmaları bir süre sonra Osmanlı'ya aktarılıyor. Nereden? Hiç giden gelen yok. Olmasın. Haçta. Hacca geliyorlar. Karşılıklı fikir alışverişleri tartışmalar. Tuhfe diye başlayan bütün kitaplar hemen hemen evet. Mekke ve Medine'de yazılmıştır. Sevi ipucu. Ümmete katkımız olsun. Değil mi? Evet. Mesela Tuhfetül adat li zevirüş ve sedat. Matematik kitabı Mekke'de yazılmıştır. Tuhfetül bilmem ne fıkıh, Mekke'de yazılmışlar. Tuhfet, Cenab-ı Hakk'ın o e, bereketli ortamda ona ver bir hediye gibi, o da alıp e, ümmete, insanlığa, neyse nice, hediye yapıyor. Henüz bu e, bilim tarihi, düşünce tarihinde haç mesela çalışılabilir. Bu alimler döndükten sonra e, hemen memleketlerine haçtan dönmüyorlar. Mesela adam geliyor, Şam'a gidiyor. Oradan Kayre'ye geçiyor, oradaki alimlere görüşüyor değil mi? Valla Fener hacca gidiyor, oradan Kayre'ye, oradan Kudüs'e, oradan İstanbul'a. ama İstanbul yok, Bursa'ya. Bakın oradaki alimlerle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Haccın başka bir önemi daha, bir bölgede, bir alim kendini tehdit altında hissettiği zaman başka bir ülkeye gitmenin yolu hacca gitmektir. Haccı engelleyemiyorlar. Ali Kuşçu hacca gitmek için yola çıkıyor, İstanbul'a geliyor. İbn Hamdun hacca gitmek için yola çıkıyor, Kahire'ye gidiyor. Değil mi? Haç o hacdan bir kaçış, meşru mazeretidir. Pencereyi açabilir miyiz? Çok sıcak oldu. Evet. Henüz daha bunları ciddi bir şekilde çalışmış değiliz. Hani İslam entelektüel tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihinin henüz daha 0 ile 1 arasındaki aralıktayız. Yani 0.75, 0.25 sahasına göre değişir. Daha henüz oradayız. Onun için öyle büyük laflar yapıyoruz ama ben de dahil bu doğru değil. Mesail üzerinden henüz düşünmeye başlamadık mesail üzerinden. Daha çok kronojik ve tasviri düzeyde, döküm düzeyinde çalışıyoruz. Henüz mesail, problem analizi üzerinden düşünce tarihimizi, entelektüel tarihimizi incelemeye başlamış değiliz. Çok tipik bazı istisnalar haricinde. Evet. Şimdi bunları belirledikten sonra gelelim e, bir ortak kültür havzasının bir parçası olması bakımından Doğu Roma'nın e, felsefe ve bilim açısından İslamlaşmasına. Tabii şu, bunu şunu ele alacak değilim burada e, Bizans ya da Doğu Roma ile İslam medeniyetinin tarih boyuncaki ilişkisi oradan Bizanslı olup da. Kitabı Arapçaya tercüme edilen alimler var. Bizans çok eski bir medeniyet. Doğu Roma daha doğrusu. kuruluyor, çok uzun yaşamış. 1100 yıl mı ne yaşamış? Tam hatırlamıyorum ama 1000 yılı geçkin. Bizans değil mi? Çok çeşitli hanıdanlar geçiriyor. Doğu Roma'ya ait olup da daha sonra Arapçaya tercüme edilen eser sahibi insanlar var. Ya da İslam dünyasından klasik dönemde yazılıp diyelim ki İbni Yunus mesela. Kemalettin İbni Yunus değil bir arkadaş şöyle bir şey sormuş. Kemalettin İbn Yunus, başka biri İbn Yunus, başka biri. Ben onun için Kemalettin İbn Yunus diyorum iki de bir karıştırılmasın diye. İbn Yunus Fatimi dönemde yaşamış büyük bir astronom. büyük bir matematikçi, özellikle trigonometri konusunda ciddi çalışmalar olan biri. David King onun zicini çalıştı astronomi tablolarını Kahire'de kurulan rasathanede yaptığı gözlemleri kitabına. Yaptı. Kemalettin İbn Yunus ise Musul'da geçen derste anlattığım Tusi'nin Eberî'nin e, Alamut'un Kayser gibi dönemin büyük alimlerin hocası olan Kemalimiz başka biri. Onu karıştırmayalım. Evet. Ben onlara bakmayacağım. Ya da Ebu Mahşer el eserleri tercüme ediliyor. E, daha İslam matematiğine, astronomisine, astronomisine ait eserler onlar değil bizim işimiz. Bizim işimiz e, hep Osmanlı'yı esas alacağımız için şu ortak kültür havzasının parçası olarak e, Bizans. Bunun için e, tipik örneğimiz Gregory Kaykonides diye bir alim var. Gregory Kaykonides. Şimdi bu öyle herhangi bir isim değil. Bakın şimdi biraz sonra alacağım diyeceksiniz ki, ooo baba bu ne? Gregory Kaikonides, ölümü 1320. Bu Kaikonides bir tabip aslında, bir tıp hekimi. Fakat çok zeki bir insan, ilim aşığı bir adam. 1295'te Trabzon'a gidiyor İstanbul'dan. Trabzon, Rum İmparatorluğu tabii Trabzona uğraması lazım dünyanın merkezi olduğu için e, <gülüyor> Trabzon İmparatorunun e, İmparatorla bir sohbet yapıyorlar Bizans'ın daha doğrusu Hristiyan Ortodoks e, Katolik değil Ortodoks Hristiyan dünyasının entelektüel durumu e, bilimler olan ilişkisi ve benzeri konularda bir müzakere de bulunuyorlar ve diyorlar ki nihayetinde Geliştirmemiz lazım bu işleri, ee, Doğu Roma topraklarında bu işleri geliştirmemiz lazım. Peki ne yapabiliriz? Bir yerde bir şeyin geliştirilmesi demek, geliştireceğin şeyin en gelişmiş örneğinin olduğu yere gitmektir. Nasıl ki biz bugün kalkıp Amerika'ya gidiyoruz belirli konularda. Yani Kimya öğreneceksen, kimya en çok nerede gelişmişse oradan öğrenirsin değil mi? Yani bunun başka bir yolu yok. Peki bu dönemde, yani 1295'te e, en gelişmiş entelektüel, bilim, felsefe nerede? Nerede? Ne, şehir, söyle. Tebriz'de değil mi? Tebriz. Tebriz'den bahsetmedik mi? Tebriz'e gidiyor. 1301'e kadar Tebriz'de kalıyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıla yakın. Burada Tebriz'de ne var? Şembi Gazan. Şembi Gazan yani Gazan Han'ın kurduğu büyük hastane, medreseler ve kütüphaneler. Reşidüddin'in kontrolünde hepsi. Reşidüddin biliyorsunuz tabi Farsça yazdığı için ben çok mutlu değilim ama dönemin önemli bir ismi vezir tabi vezir, mecmuaları var hatta Şembi Gazan'da yok <gülüyor> yok vat değil Camii Tevarihi'nin Cami Tevari yazarı olan Reşiduddin de Fazullah ve Reşiduddin Fazullah Yahudi asıllı esas itibarıyla Müslüman oluyor, tabip fasçe eserleri var, tefsiri var Hatta e, onun eserlerini istinsa etmek burs karşılığı. Çünkü orada okuyan öğrenciler bir burs alıyorlar. Onun karşılığında Reşit Dündün Fadla eserlerini istinsa ediyorlar. Böyle bir şey de var. E, işte Süleyman'da oldukça kitabı var. Reşit Dündün da şey yaptığı, organize ettiği, yönettiği bu şen bir gazan dediğim gibi dönemin küçük bir dünya akademisi gibi. Butbuttin Şirazi başında değil mi? Cemalettin, Türkistani, Kemalettin Farisi, Şemsettin Erman, Mubarak Şah e, pek çok isim var. Çok bir isim daha var burada. Şemsi Buhari diye bir adam var. El Vabkab Vabkanevi Vabkanevi. Vab bir köy herhalde. Bak sorulmasıydı ama Şemsi Buhari diye bilelim. Şimdi Kaykonides tabii Bizans'ı temsilen geldiği için Gazan ziyaret ediyor. Reşit fazla. fazlalığına ziyaret ediyor. Diyor ki ben ilim tahsil etmek istiyorum. Bana bir ferman verin, e, ilim tahsil edeyim. Yok diyorlar. Müslüman olmayana astronomi öğretilmez arkadaşlar o dönemde. Niçin? Çünkü astrolojiyle alakalı, tamam mı? Astrolojiyle ilişkili. Dolayısıyla e, bir gayrimüslimin, bir, yani müslüman, Tabi Müslümanlar da kendi aralarında bu konuda hassas onu da söyleyeyim. O dönemde iyi bir astronom bugünkü nükleer fizikçi gibi. Tehlikeli bir adam. Rahat dolaşmasına, her yere girip çıkmasına izin verilmez. Nasıl ki bugün nükleer fizikçileri avlayıp öldürüyorlar. Değil mi? Çünkü atom bombası yapabilir. Nükleer fizik çok tehlikeli. E, belirli siyasi politik nedenlerle. Astroloji de öyle bir şey. Tabi astroloji derken sizin aklınızda gazete astrolojisi var. Öyle değil. Astroloji... Arkadaşlar gökyüzünün yeryüzünde etkisidir. Gelecekle alakalı değil sadece. Gelecek orada çok iyi bir şeydir. Yani güneşin yeryüzünde etkisi, güneş ve tarım ilişkisi, hava durumu, bunlar hepsi astrolojidir. Astro, gökyüzü. A gökyüzüyle alakalı her şey ve onun yere olan etkisi. Tamam mı? Gökyüzündeki cisimlerin konumları, ilişkileri, astronomiya yere etki yapması astroloji. Şimdi tabii Astronomiya Yunanlar için tek üç bilimin sentezidir. Matematiksel astronomi, fiziksel astronomi ve astroloji. Bunun hepsini astronomiya diyorlar. Üstad i̇bn Sina bunu ikiye bölüyor. Astrolojiyi dışarı çıkartıyor. İlmi ahkamın nücum diyor bunu atıyor dışarıya fakat diğer ikisini muhafaza ediyor. Daha sonra biliyorsunuz ilmi heyet özellikle İbn-i Heysem Haraki tarafından kurulduktan sonra astroloji ayrı bir disiplin olarak kılıyor. Bu nedenle mesela Ali Kuşçunun İstanbul'a gelmesini öyle kolay müsaade etmiyorlar kaç Kaçıyor sürüyor operasyonlar. Kolay değil. Bir yeri bir şey fethettiği zaman mesela diyelim ki atsız Hazem Şah, Hazem Şahlı atsız Mervi ele geçirdiğinde yanına kimi alıp gidiyor başkente? Berk mi başkente onların? Ürgenç. Ürgenç. Kimi alıyor? Bahattin Karaki alıyor. Niye Karaki'yi tercih ediyor? E adam astronom ve astrolog. Yani her astronom astroloji, astrolojiyi bilir. Onu yanına alıyor değil mi? Haraki'den bahsettimse Götürüyor. Peki Sultan Sencer tekrar bir Selçuklu tahtına geçince ne yapıyor? O alimlerin hepsini geri verdiği bak. Bir hazineyi istiyor, para lazım. İki alimleri istiyor. Hangi alimler özellikle? Astronomi, matematik alimlerini. Bütün büyük hükümdarlar arkadaşlar astrolojiyi önemserler. Astroloji bir askeri bilimdir, politik bilimdir klasik geleneklerde. Çünkü yeryüzünde yapacağın her şeyin gökyüzünde mütekabiliyetini ararsın. Taha Asurbanipal zamanında, M.Ö. Ee, Mezopotamya, Babil döneminde itibaren, yeryüzü ile gökyüzünün işaretlerinin sentezlenmesi hakiki bilginin nedenidir. O açıdan, işaretleri okuma, yeryüzü ve gökyüzü. Tarım yapma buna bağlıdır. Değil mi? Devlet, ekonomi buna bağlıdır. Yani kafana göre tarım yapamazsın ki. Gökyüzünü dikkate alacaksın. Kışın toprağa sürüyorsun. Ne yapıyorsun? Buğday ekeceğim. Bu mümkün mü? Değil mi? Bitki ekeceksin. Hepsi bunu biliyorlar. Dolayısıyla çok eski bir yaklaşım. Bu onun için Kalkonides'e astronomi öğretilmesi reddediliyor. Reddediliyor. Reddediliyor. Mesela çok enteresan bir şey tabi e, Reşit Üdün Fadlullah bir alim 1318'de ölmüş. Bununla önce bir dostluk kuruyor ve çok ciddi bir tartışma içine giriyorlar. Bugün günümüze gelen Reşit Fadlullah Fadlullah'ın sual cevap adlı eseri e, Kaykonidas'ın yaptığı teolojik tartışmaların neticesinde yazılıyor. Mesela çok ilginç. Şimdi biz e, bağlamı bilmiyoruz. İslam medeniyetinde yazılan eserler kim için yazılmıştır mesela? Bazı eserler, bazılarına cevaptır. Bunu bilmiyoruz. Bu Müslüman bir alim olabilir. Özellikle o bölgede yaşamış e, Hristiyan ya da Yahudi ya da Budist ya başka gayrimüslim bir din de olarak. cevap Zeki Velid Toga'nın çok erken bir tarihte tespit ettiği gibi e, büyük oranda e, şeyle kaykonizle yapılan teolojik tartışmalardır. Ya çok ilginç bir şey. Ya, bakın ayetlerin nuzul sebebi var, hadislerin vuruş sebebi var ama kitapların hiç sebebi esbapsız okuyoruz biz kitapları. İbn-i Sinan'ın metafiziğini okuyor, adam tarih üstü. Yani hiçbir şeyle alakası yok. Sanki bu vahiy metniymiş gibi. Ya vahim bile vurdu, nüzülü var diyorsun, esbabı nüzül diyorsun ya. Ee, tarihte yazılmış felsefe, bilim hepsinin bir sebebi vardır. Bir nedenden dolayı bir bağlamda üretilmiştir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunların çoğunu bilmiyoruz. İslam medeniyetinde tehlif edilmiş. Özellikle Osmanlı tarihi çalışan arkadaşlar. Bakın Osmanlı tarihinde tespit edilmiş bazı teolojik eserler, bazı kelam eserleri, bazı fıkıh eserleri belirli yerlere cevap için üretilmiştir. Bunu bulmak zorundayız. Metni anlamak için. Selçuklu'da da böyledir. Anadolu Selçuklu Büyük Selçuklu da böyledir. Tabii niye yazılıyor bu eser kime cevaptır ki niye çözmeye çalışıyor durupturken soru cevap. Sual kim cevap kim? Yani soru ve cevap demek o. Kaloknides soruyor, Reşiduddin Fadlullah cevap veriyor. Neticede Kaloknides Reşiduddin Fadlullah'la girdiği bu samimi ilişki neticesinde özel bir muamele kazanıyor ve Şemsi Buhari vebek vebek nevi, bubak nevi. Ne kadar zor ya hocam, değil mi? Zip ne nevi diyorum. Vab kenevi, vap kenevi. Yazayım da şunu kurtulayım şundan. Vab kenevi. Bu Buharalı, orada herhalde bir köy bu. Vab Bu adamdan astronomi dersleri almaya başlıyor ve eee matematik, zic bilimi, astronomi aletleri gibi bilimleri tahsil ediyor. Tabii bu büyük bir problem yaratıyor o dönemde. Tebriz'de Şemsi Bukhari bir tür e, nasıl diyelim e, e, marjinalleştiriliyor. Niye? Çünkü bilgiyi ehil olmayan birine verdiği için. Çok entesan bir şey. Nitekim Kutbuddin Şirazi, Şirazi buna çok ağır bir eser yazıyor. Değil mi? fealte felatelum eserin adı fealte felatelum fealte yaptın felatelum kıvırtma <gülüyor> yaptın kıvırtma eserin Türk adı bu fakat bu çok entesan bir eser benim tespitime göre klasik dönemde böyle bir eser yok nedir? bunun iyi bir alim olmadığını göstermek için üç kağıtçı hırsız e, olduğunu göstermek için yazılmış bir eser 400 yaprak, 800 sayfa eserlerini didik didik ediyor şunu şuradan aldın, bunu buradan aldın onun imajını e, karalamak için. E, fakat tabii neticede Kaykonides 1301 Trabzon'a dönünceye kadar burada çok ciddi bir eğitim e, görüyor arkadaşlar. Ben bu şekilde gidersen bitiremem bunu. E, biraz hızlanayım. Bitirmem lazım. 1301'de Trabzon'a gelip ne yapıyor? Ha, bak bu çok önemli. Matematik ve astronomi okulu kuruyor. 1301'de. Ve buraya getirdiği bir kısım eseri bırakıyor. Büyük bir eser. Farsça ve Arapça matematik bilimlere ait ne kadar eser varsa astroloji dahil yanına alıyor. 1302'de İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da bir matematik astronomi okulu kuruyor. Ve burada astroloji eğitimi de yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Niye çok önemli? Ayrıntılara girmeyeceğim. Bu konuyla ilgili çok güzel iki tane çalışma var. Kakonidesin Trabzon ve e, İstanbul'da kurduğu okullar, hiç mübarek etmiyorum nereden bakarsanız iki okulda 14. yüzyıl ve 15. yüzyılın yüzyıl işte yüzyılın e, fethediliyor malum. O 150 yıllık dönemde e, 100-200'e yakın matematikçi, astronomi yetişiyor. Bizans tarihinde en velüt ilmi çalışmalar <gülüyor> bu dönemde yapılmıştır. Yıkılma dönemi. Hani derler ya efendim bilim var bu kadar niye yıkıldı? Bak yıkıldı işte. Bu da çok enteresan bir şey yeri gelmişken hep söylüyorum. Ee, sanayi devriminin kavramlarıyla düşündüğümüz için şöyle düşünüyoruz. E, na, madem bilim vardı niye yıkıldık? Arkadaşlar tam tersine İbn-i teorisini biliyorsunuz klasik gelenekte incelen kültürler yıkılır. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani Platon'un akademisi orada cayır cayır iş yaparken Makedonyalı İskender Atina'yı geçiriyor. İslam dünyası, bilim adamı, filozof, hukukçu kaynarken Moğollar e, Bağdat ele geçiriyorlar. Yani Moğolların matematik astronomi yok yani. Buna çok dikkat etmek lazım. Öyle değil. Sanayi devriminden sonra işler değişiktir arkadaşlar. O kategorilerle öbürleri okunmaz. Evet, yani e, Cihan Hocam'la konuştuk sabah. Oğuzlar Büyük Selçuklu Devleti'ni 1040'ta kuruyorlar. 1140'da da yıkıyorlar. 1150'de, hocam o kadar dakik olma, yani sen bu işin evet, uzmanısın. Evet. 1150'de yine Oğuzlar e, Büyük Selçuk Devleti'nin Sultan Sencer'i esir ederek yıkıyorlar, darmadağın ediyorlar ve 10 yıl boyunca Orta Asya'nın, Türkistan'daki bütün kütüphaneleri, şeyleri mahvediyorlar, Moğollar'dan çok önce. Bir kısım Oğuz Türkmen oluyor, Türk'ü iman, imanlı Türk oluyor, onlar medeniyet kuruyor bir kısmı ise iman etmediği için bir mefkuresi, bir ülküsü bir bir fikri olmadığı için bir dünya görüş olmasız karını duyurmayı düşürdüğü için mahvediyor ortalığı, katıp karıştırıyor yani buna dikkat etmek lazım evet neyse konuyu uzatmayalım ee, yani klasik dönemde belirli bir medeniyet seviyesi e, milletin sandığı gibi korumayı sağlamaz. Düşünün Sultan Sencer'in etrafında bakın sadece İslam dünyası değil bütün dünyanın en büyük entelektüelleri orada. Ama Oğuzlar seni tuzla buz etmiş ya da Katavan Savaşı'nda 1141'de değil mi Karahitaylar mahvetmişler koca Selçuklu ordusunu yok etmişler. Karahitay matematik tanıyor musunuz filozof? avantajine. Gelişmemiş bir orduya sahip olmak. Çünkü Selçuklu ordusu ağır zınırlı değil mi? Hareket kabiliyeti zayıf, profesyonel ordu. Yani şuna benziyor bu. Sen iyi bir boksorsun, bütün kuralları biliyorsun, karşında bir tane kabadayı var. Diyorsun ki benden aşağı vurma. Efendim, ben o kuralları bilmiyorum. Çakıyor bir tane, seni gebertiyor. Kuralları bilmediğin için, bilmediği için kazanıyor. Değil mi? Yani her zaman akıllı kazanmaz arkadaşlar. Ben evrim teorisi anlatırken verilen bir örnek vardır bir düzenek, içinde zehirli bir peynir farelerin önüne koyuyorlar. Akıllı fareler düzeneği çözüyor. Yiyorlar ama hepsi geberiyor. <gülüyor> Akılsız fareler devam ediyorlar yaşamaya. Bazen akılsızlık iyidir. Çok zeka her zaman işe yaramaz. Neyse bu işin e, mecaz kısmıydı ama e, Katavan Savaşı'nda e, bütün alimler de öldürüldü biliyorsunuz. Hiçbir alim kurtulmadı. Ya da Cengiz'e karşı savaşan Hazrem Şah ordusundaki alimler, i̇bn Sinacı filozoflar, durun ey Moğollar, varlık üçe ayrılır, vacip, mümkün, mümkün <gülüyor> Kimse dikkat almadı. Yani bu çok yanlış bir şey. Teknoloji ile bilimi klasik gelenekte bir arada göremezsiniz. Teknologos, teknoloji çok yeni bir şeydir. Anladım, Çok yeni bir şeydir. Onun için karıştırmayalım lütfen meseleleri. Evet. Şimdi... 1302'de dedik İstanbul'a geliyor, burada da bir okul kuruyor ve hakikaten son derece sofistike e, Tebriz'deki yönteme benzer bir yöntemle matematik, astronomi, astroloji eğitimi görüyorlar. Ancak Kaykonides, e, Membanın kendisini ihmal etmeye 1305'te tekrar Tebriz'e dönüyor, 1310'a kadar yine Tebriz'de. 5 yıl daha kalıyor ve yine orada çok ciddi bir eğitim görüyor. Artık bu sefer öğrenci olarak değil, belli bir mesafeye e, kazanmış öğrenci. 1310'da tekrar Trabzon'a dönüyor. Daha önce kurduğu okulu ziyaret edip orayı zenginleştiriyor. Yeni getirdiği kitaplarla ve yaptığı tercümelerle, şimdi biraz sonra bahsedeceğim, onları veriyor. Tekrar İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kurduğu okulu tekrar e, reorganize ediyor. Yine oraya tercüme ettiği kitapları veriyor. Şimdi Kaykolides'in bu okullar yanında, ki eğitimdir bu bakın, bir tür Bizans'taki matematik, astronomi ve astroloji İslamlaştırıyor, tebrizleştiriyor yani. Bu gayet doğal. Biz bugün e, gelişmiş fiziği, kimyayı neredeyse alıp okumuyor muyuz Boğaz, şurada burada üniversitelerde? Aynı şey yani mesela 1450-60-70'teki İtalya'da okutulan astronomi kitaplarına, matematik kitaplarına yüzde %90'ı İslam dünyasında Tehlif edilmiş ve latinceye tercih edilmiş metinlerdir. Bu gayet doğal bir şey. Burada bir sorun yok arkadaşlar. Sorun, bunu sorun edilenlerde matematik kitabı falan diye okuyalım. Okuyacaksın tabii. Atalarımız okumuş. Sıkıntı yok orada. Ee, kurumlar yanında iki önemli katkısı var. Bir, kütüphane. Büyük bir kütüphane kuruyor. Farsça ve Arapça kitaplardan oluşan. Ve bu kütüphane şu açıdan önemli. İstanbul fethedilmeden önce bu kütüphane Avrupa'ya, özellikle İtalya'ya götürülüyor. Kitabın şey. yani İstanbul'da. Kitabın İstanbul'da. Fakat e, İstanbul'un fethinden önce bu, burada. Var. Bunun da, var. Direkt için Şimdi esas katkısını sana söyleyeceğim. Tehlikeyi zehir mi götürüyorlar yoksa? Tabi tabi. Zehir Yok. Şimdi alimler iki de bir o sırada biliyorsunuz İtalya'ya gidip geliyorlar. E, Amiruzel, Trabzonlu George filan değil mi? Kusikolerius, Onlar götürüyorlar bu kitapları. <Gülüyor> Ve bu kitaplar. Ee, şeyde, İtalya'da e, kısmen tercüme ediyor, kısmen okunuyor, kısmen daha sonra basılıyor. E, çok o açıdan ciddi bir katkı, hazır bir külliyat. Fakat bunun yanında e, çok önemli metinleri bizzat kendisi Bizans Rumcasına tercüme ediyor. Bunlardan üç tane, dört tanesi ziç. Ziç çok önemli. Niye? Bir takvim için, iki astroloji için. Ziç, pelvice bir kelimedir arkadaşlar. Gökyüzü haritası demektir belirli bir rasat faaliyeti neticesinde gökyüzündeki cisimlerin konumlarını elde etmek. İki tür iki e, tür rasat vardır bizde. Venüs ve Jüpiter e, devrini. Venüs 30 yıllıktır, Jüpiter 12 yıllıktır. Bir rasathane kurarsanız 12 yılda e, Jüpiter devresine göre e, rasat yaparsınız. biz ziç hazırlarsınız Bu eksik bir ziştir ama Venüs devresi çünkü en şeyde yukarıdaki gök feleği Venüs'tür. Ondan sonra sabit yıldızlar feleği var. Klasik kozmonojide, Venüs devresini bitirirsiniz, 30 yılda da yazıladığı ziç, tam bir ziç kabul edilir. Rastlathane ondan sonra terk edilir zaten, rastlathane bir işlem için kurulur, gökyüzü sabit olduğundan dolayı orada değişme yok, senin alet ve edevatında değişme vardır, öyle kabul ediyorlar. Venüs devresi gözlemleri tamamlandı, yıkılır, biter. Rastlathane terk edilir. Bizdeki gibi modern kandil değil o. Hani diyorlar efendim, rastlathane niye yıkıldı? E, zaten işi o yani, yapıldı, bitti, yıkıldı yani. Ee, Rasatane öyle kolay bir iş değil. Müthiş bir külfetli bir nükleer tesis gibi çok para yer. E, klasik kozmolojiyi bilmeden Rasataneyi Kandil Rasatanesi ya da Paris Rasatanesi ya da e, ne bileyim ben e, Amerika'daki NASA'nın kurduğu bir Rasatane olarak görmeyin. Klasik şey de çok farklı durumda. Üçte dört tane ZİÇ tercüme diyor. alai i Alay'ı Şirvani'nin 170'lerde hazırladığı 1170'ler ne oluyor? Bin. Selçuk, Büyük Selçuklu. Büyük, Büyük Selçuklu. Yok, hepsi bunların şey. Ee, Sultan Sencer'in etrafındaki alimler. Ve tabii dediğim doğru. Ve Hazem Şah. Evet, onu. Bakın dikkat ediniz. Sultan Sencer ve Hazrem Şahlar. Zici Alayi. Zici Senceri. Hazininin. Zici Alayi Şirvani diye bir alimin. Çok tanınmış bir alim değil. Mervde Rasatane arkadaşlar? Merv'de Sultan Senceli, Sultan Senceli çok uzun süre hükümdarlık yapmış. 50 yıla yakın değil mi üstad? 1097 orasına gidiyor. İşte hocam bize totali söyler. kaç? 50 97'den yıla. 97'den hocam, 157'ye kadar ne diyor? 40 yıl mı? 50, yıl mı? E, 50 yıla yakın değil mi? 50. Çok uzun süre hükümdarlık yaptığı için istikrar dönemi. E, meliklik dönemi. Meliklik dönemi tabii. Yani meliklik dönemini yani de ekledeyim de. 97'den 1119'a kadar meliklik, 1119'dan 1150'ye kadar sultan. Toplam? Ha ne yapalım ayrıntısı. Evet, 50 yıl yakın. Bu çok önemli istikrar. Sultan Sence çok iyi bir siyasetçi. Orada zaten daha önce Melikşah döneminde kurulmuş Merde, Ömer Ayyam'ın çalıştığı rastlathane var. burası rastlathane devam ediyor. Hazini çok önemli bir adamdır. Hazini. Mesela tabii 60 yıl. Bu 60 yıl büyük bir rakam. Hazini... E, Tabii bunlar üzerinde ayrıntılı durmadık dedim ya. Büyük Selçuklu dönemi, Osmanlı, Osmanlı dönemi, İslam entelektüel tarihinin son derece velüt bir dönemidir ve özellikle de Sultan Sencer. Sultan Sencer üzerine inşallah önümüzdeki dönem Medine Üniversitesi olarak bir uluslararası sempozyum yapmayı düşünüyoruz. Ee, özellikle Sultan Sencer'in e, tabii politik falan ama entelektüel dönemi. Farsçanın zirve dönemidir. Sultan Sencer dönemi. Ee, ve bilimin sücüsü. Evet. Hazini arkadaşlar aslında Bizans kökenli bir köle. Fakat bizim geleneğimizde biliyorsunuz kabiliyet e, hemen fark edilir ve öne açılır. E, büyük bir astronom ama en önemli eseri biliyorsunuz mizan Hikme. klas modern öncesi dönemde yazılmış. Eğer beş tane fizik kitabı varsa bunlardan bir tanesi de mizan Hikme. Özellikle lokal gravitasyon dediğimiz bizim e, lokal çekim Mahalli çekim ve e, cisimlerin özgür ağırlıkları meselesinde kendi tespit ettiği yöntemlerle, klasik yöntemlere dikkat edilerek yazılan bir eserdir. Bu neserini Zici Senceri'yi Bizansçaya tercih ediyor. Zici Alay'ı tercih ediyor. Zici İlhani, Tusi'nin Merak'a hazırladığı Zici tercüme ediyor. Ve hocası Vabkanevi'nin Ez Zici'l muhakkakı sultani ala usulü rasadil ilhani diye yazıyor. E, bu çok entesan bir ziçtir. Bu hiç çalışılmadı maalesef. E, şeyde Süleymaniye'de bir müsası var. Ziçler genelde Farsçadır, bu Arapça. Bir ziç. Ziçlerin Farsçı olması da çok entesandır bakın. Yeri gelmişken söyleyeyim. Astroloji kitapları da Farsçadır bizde. Niçin? Halk okumasın. Ehil olmayan bu işlerle uğraşmasın diye. Bilgiyi saklamak bakımından değil, tehlikesinden bilgiyi korumak amacıyla genelde ziçler, bir de öyle bir gelenek var tabi. Zici Şahi, Şapur'un hazırladığı zic biliyorsunuz önce Arapça'ya tercüme ediliyor, o öyle bir gelenek de var ama özellikle astroloji metinleri de Farsça olur. Çünkü Farsça herkes bilmez, bu önemli bir şey. Bir de tabi zaten matematiksel bir astronomdir. Çok ciddi bir matematik bilgisini ihtiyaç vardır astroloji için o dönemde. Vapkenevi'nin ya da Şemsi Bukhari'nin bu zici İlhanlı zicinin tahsihi üzerine kurulur ve Tosiyi acayip bir şekilde kritik eder, eleştirir. Bu kitabı da kısmen tercüme ediyor. Sonra yine hocasının bir usturlap, gelişmiş bir usturlabını ee, Bizansça'ya tercüme ediyor ki, Farsça nüfusası Topkapı Kütüphanesi'ndedir. Bunun yanında belki de en önemli eserim, şimdi bu çok entesan bir eser, bunu bulduklarında yabancılar yayınladılar. The Shemata of the Stars, Yıldızların e, Şemata nesi diyelim, heyeti, Yıldızların Heyeti, bir ilmi heyet kitabı. Bunu yayınladılar ve çok entesan bir şekilde Kaykonides'in aldığı eğitimi geliştirdiği, ve Bizans'ın astronomiye çok ciddi katkılarda bulunduğu e, iddiasıyla bunu yayınladılar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sade dersen. Estağfurullah. Şimdi bu zincirleri çeviriyorlar. 30 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. 30 evet. yıldan sonra bu zincirler e, sorun çıkarmaya başlamıyor. Şimdi tabii şöyle. Şimdi ve Dolayısıyla çevirdiğinde çok da 30 yıl sonra bir şey aramamaya. Yok başlayalım. yok. Yok öyle değil. Şimdi bak. Klasik kozmolojide ay üstü dünya sabittir. Orada değişiklik kabul edilmiyor. Biz hiç yapıyorsunuz fakat 100 yıl sonra genelde 100 yıl sonra zıçlar e, yamuk vermeye başlar. Z, bakıyorsun ki senin koordinatlarınla gökyüzündeki e, şeyler uyuşmuyor cisimler, cirimler uyuşmuyor. Bu sefer suçu nereye bu, arıyorsun? E, bu zici hazırlayanların aletlerin eksikliğine falan falan gökyüzü yine sabit. Tekrar bize hastane kuruyorsun. Ama her zaman hastane kurarak yap, şeye, iş yapmana gerek yok. Çok büyük değişiklik olmadığı için en azından buradan baktığında belirli matematik şeylerle, operasyonlarla bu eksiklikleri gideriyorsun. Çünkü gökyüzü modelleri var, astronomik kinematik modeller var, geometrik kinematik modeller. Hemen tık tık onlarla yeni model biraz update ederek, güncelleştirerek gidiyor. Ama belli bir süre sonra hiç işe yaramayacağız hiç kuruyorsun. Rasathane, Rasathane çok masraflı bir iş. Çok öyle kolay bir iş değil, büyük bir imparatorluk kaynağı ister. Ve ayrıca ee, İdeolojik olarak tehlikeli bir şeydir rasatane. Bugünkü rasatane değil. Çünkü orada rasatane kurmak demek, cihan devleti iddiası demektir. Klasik demek. Bir rasatane kurdu mu dünyayı fethedecek diyor. Etrafta kıyamet. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Timur, biliyorsun, ras rasatane kurmak istiyor. Ömrü vefat. Tabi bütün Hulagun'un rasatane ne iş var ya? Rasatane kuran bir sultan etrafı için politik tehlikedir. Anlamıyor musun? Hemen ona bir şekilde müdahale etmek lazım. Tabii, tabii Rasatane müthiş bir iddiadır klasik gelenekle. Gökyüzünü daha iyi okumanın bir bir, bir nedir yoludur Gökyüzünü iyi okuyan demek, yeryüzünü iyi iş yapacak demektir. Tabii hakiket hakimiyet sembolü tamamen, tamamen tabii. İstikam göklerdedir tabii. The oftası of the Stars diye ben Yunanca, Rusçası Bizansçası da var ama tabi ben Rumca bilmiyorum. İngilizcesinden. Bu kitabın özelliği şu. Şimdi onu anlatıyorum size. Bu kitap çevrildiği zaman Rumcadan İngilizceye Bizans'ın orijinal astronomi çalışması olarak takdim edildi arkadaşlar. Hakikaten de baktığın zaman çok ciddi e, gökyüzü modelleri var ve Kopernik bunu kullanmış. Şimdi e, bu fakir Özbekistan'a gittiğinde 2009'da Tusi'nin Nasrettin Tusi'ni biliyorsunuz el Oyiniye fi ilm el heyde farsça bir kitabı var. Sonra bu kitaba Hallu Halli İşkalatü'l Mü'uniye diye bir şer yazıyor. Bu şer ne zaman yazdı nasıl yazdı biraz karışık. Özbekistan'da bir ünlü bunun bir nüshasını buldum. Ve çalışan uzmanlara bunu verdim ve sonradan tespit ettik ki Megil'deki çalışmamızda Dışşamata of the Stars Muniye'nin ve Hallin ortak tercü tercümesi. Ve bu e, bununla ilgili 4-5 tane de makale yazıldı. Dolayısıyla Dışşamata of the Stars e, Nasreddin Vasettin hakikaten orijinal e, astronomi çalışmalarını başlattığını, Teskire'den önce yazdığı, Teskire biliyorsunuz Arapçadır, çok önemli bir astronomi metnidir, o da yayınlandı, çalışıldı. Bunun Farsçası'nın ilk versiyonları ve burada Teskire'de daha sonra geliştirdiği ilk e, Batlamyus dışı gök modelleri ve Tusi çifti dediğimiz sistemin e, geliştirildi. Demek ki bunu e, şey Kaykonides, Şemsi Buhari'den bunları okuyor ve bunları daha sonra e, Bizans şeyleri tercüme ediyor. Bu da Avrupa'daki özellikle Kopernik sistemindeki Tusi etkisini e, bağlantısını bize veriyor. Çok entesan. Evet. Şimdi Kaykonides'in bir birey anlattığımızda, bir tek bir kişi anlattım ama Kaykonides'in okullarıyla birlikte düşündüğünüzde e, yaklaşık dedim ya, yüze yakın e, önemli matematikçi astronom yetişiyor bu dönemde. Trabzon'da ve İstanbul'da ve bunlar e, Tebriz'in ...en son astronomi ve matematik tekniklerini kullanıyorlar. Osmanlı kurulmaya başladığında, 1310 dedim bakın 1310'da tekrar geliyor değil mi geriye? 1299 zaten Osmanlı kuruşu. Dolayısıyla Osmanlılar yükselmeye başladığında zaten Bizans coğrafyası bilim açısından, özellikle matematik bilim açısından zaten İslamlaşmıştı. Orada Türklerin ya da Osmanlıların karşısında yeni bir şey yok. Ha, teolojik olarak Elbette farklılıklar var dini olarak ama e, matematik bilimler astronomi astroloji Tıp Hatta Hatta e, benim e, beraber çalıştığım Maria e, Mevrudi, e, bir Yunanlı bir hanım Princeton Üniversitesi'nde bu konular üzerinde çalışıyor en son e, işte çalıştığı şey rüya tabiri ve tamamen İslam geleneğinin Bizans'ta bir aktarılması e, bu Maria Mevlid önemli çünkü eşi Trabzon. Yani bizim arkadaşlarımızdan iyi bir bilim hanımı, bilim kadını diyorlar. Bilgin işte ya. Şimdi bu, bu e, Bizans şiir tabii dediğim gibi ben sadece kuruluş aşamasını bahsettim ama Bizans entelektüelleri son döneme kadar devam ediyorlar. Yani özellikle Fener etrafındaki organizasyon hiç hafif anlamaz. Hemen e, mesela Kantakuzen Kanta biliyorsun, biliyorsunuz Orhan Gazi döneminde Bizans'ın İmparator oluyor. Ama ondan önce Kaire'de, sürgünde orada Şemsettin İsfahani ile meşhur kelamcımız e, tecridin Şarihi büyük mantıkçı e, kelamcı, felsefeci Şemsettin İsfahani ile yaptığı entelektüel tartışmaları daha sonra yine Bizans umucasıyla yazıyor. Bu da e, son zamanlarda Maria Mavridi'nin e, bulduğu benim de kendisine bu kim bu Şemsettin, İsfahani konusunda yardımcı olduğum bir çalışma yakında yayınlanacak. E, düşünün bir Bizans İmparatorluğu olacak bir prens sürgünde değil mi? İslam dünyasının o dönemdeki önemli entelektüellerinden biriyle tartışabiliyor. 1300'lerin başında. Ve bunu eser olarak e, yazabiliyor. Bu Bizans tarafı. Şimdi Osmanlı tarafına bakalım. Gregory Palamas 1359 Palamas Selanik Başpiskoposu ve mistik bir ortodoks e, Hristiyan mezhebinin kurucusu. Palamas, Selanik'e ele geçirdikten sonra esir alınıyor gazi döneminde Bursa'ya getiriliyor. Oradan İznik'e getiriliyor. Hatıratı günlüğü günümüze geldi. E, Amerika'da bir doktora tezi yazıldı. Türkiye'de bir iki master tezi var. Palamas mesela bize çok enteresan bilgiler veriyor. Diyor ki bakın yeni kurulan bir devlet değil mi? Sarayda e, ulemayla ve prens şeylerle, tabi o prens diyor e, şehzadelerle teolojik tartışmalar yapıyor. Bildiğin teoloji tartışmalar, dini tartışmalar yapıyor. Daha o dönemde, bunları ileride daha uzun anlatacağım ama yani şunu göstermeye çalışıyorum. Bizans entelektüelleriyle bizim e, bilgi alışverişimiz son derece önemli. E, yine son bir isim. Gemistis Plafon. Bu adam 15. yüzyılın önemli filozofudur. Gemistis Platon. Platoncu olduğu için Platon'un Rumca şey olan telaffuzundan Platon'u kendine lakab almış. 1452'lerde filan öldü. Şimdi Gemistis Platon şu açıdan önemli. Bakın bunu anlatıp şey yapacağım. Molla Fenari ile ve Abdurrahman Bistami ile o dönemde Bursa'da ve Edirne'de görüşmesi tasavvuf tarikatlarında biraz terbiye alması. Hayır, Müslüman değil. Gemistis Platon Bizans'ı içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtarabiliriz? Sorusunu soran Hristiyanlığın ilk önce Hristiyanlığın şeyi esas Yunan kültürünü yok ettiğini iddia edip tekrar klasik Yunan mitolojisine Politeizm dönmeyi savunan bir adam ve bununla ilgili bir metin yazıyor. Bu metin en tesam bir metindir. Altı Arapça tercümesi var İstanbul kütüphanelerinde. Fatih emri diyor bu kitabın tercüme edilmesini Arapçaya. Mütercim girişte diyor ki, Allah beni affetsin. Bu putperest kitabı e, ben tabii ki tercüme etmek istemezdim ama sultanımızın emriyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Emir kuluyuz. Eee... Bunu da şimdi bu Maria Arpitiye mevru Mav diye verdim. Çalışıyor. E, Platon daha sonra bundan vazgeçiyor. Sonra yeniçeri sistemini inceleyip Atina civarında bir e, çiftlik kiralayıp e, Bizans gençlerini yeniçeri var yetiştirmeye çalışıyor. Politik bir adam. Daha sonra üç dini birleştirmeye çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yok hiç duruşmadı yeni Platonculuğu ve Vahdet-i Vücudu esas alarak daha evrensel bir din kurulabilir mi? Ee, arayışına giriyor. Tabi tabi bakın neler var. Bu herhangi biri değil. Gemişsiz Platon ve bunu yaparken de Molla Fenari ile Molla Fenari i̇bn Arabi çizgisinde büyük bir Arif ve Abdurrahman Bistami 1454 ölmüş büyük bir hurufi Bursa'da, Edirne'de değil mi? Ee, Molla Fenari'nin arkadaşı Molla Fener'in oğlunun, Muhammed Şah Fener'in hocası ve meşhur. Şimdi bakın ben size Osmanlı tarih çalışanlara söylüyorum. Hepiniz Şeyh biliyorsunuz. Peki Şeybetettinin Beddettin'in fikirlerini Abdurrahman Bistami'den aldığını biliyor musunuz? Abdurrahman Bistami'nin Grit'i ziyaret ettiğini biliyor musunuz? Orada Hristiyan alimlerle müzakere yaptığını. Bunlar entesan adamlar. 1408 ve 9'da bir yıl boyunca Grit'te, Hristiyan alimlerle müzakereler yapıyor bu adamlar. Çünkü gelen bir güç var. Mevcut güç kendini korumak zorunda. Belirli bir entelektüel müzakere yapmak zorundalar. Platon da kendi kültürünü korumaya çalışıyor. Değil mi? Bunun arayış içerisinde kafasından spor olsun diye fikir üretmiyor. Arkadaşlar. Nasıl bir üst dil bulunabilir? Her bir farklı dili muhafaza edebilecek. Yani Bizans'ın Bizanslığını... Osmanlı'nın Osmanlığını, Müslümanlığın İslamlığını muhafaza edecek üst bir dil yaşama formu bulunabilir mi? Basit bir iş değil. Derdi olan adam soru sorar ve cevap üretir. Biz niye cevap sorumuz yok? Derdimiz yok. Niye cevabımız yok? E, derdi olmayanın sorusu olmaz, sorusu olmayanın cevabı olmaz, arayışı olmaz. Derdimiz o. Evet, e, tabii bunları Osmanlı'da anlatacağım ama e, şunu hissettiğinizi umarım e, Bizans kültürü öyle sabahtan akşam oradan kalkmış bir kültür değil. Zaten İstanbul'un fethinde göreceksiniz. Fatih'in etrafında 8 tane filozof, bilim adamı diyebileceğimiz Bizanslı var. Değil mi? E, Trabzonlu George, Amrütses, oğlum onunla sonra Critabolus, Skalarius. Bunlar çok önemli isimler. Mesela Skalarius'un hatıratını okuduğumda şaşırmıştım. Fatih'in sarayında yapılan entelektüel tartışmaları. Skolaryus ilk patrik. Fatih'in atadığı ilk patrik. Ee, sarayda yapılan tartışmaları kaydediyor. Mesela bizde ne denir? Efendim i̇bn Rüşt. Bizde bilinmez. Osmanlılar. Diyor ki Skolaryus e, yapılan tartışmalarda İbn-i Rüşt. Atıf yapılırdı. Ondan sonra. Sultan da iyi bilirdi diyor. Şimdi e, Bakın, bir şey dedim ya sıfırla bir arasındayız hala bunlar bilinen şeyler değil. Daha sonra yine Osmanlı tar tarihi çalışanlar için söylüyorum. Mollalit'i olayını anlamak istiyorsanız, daha sonra Osmanlı'daki tipik bazı heretik faaliyetleri anlamak istiyorsanız bu Bizans e, entelektüelleri ve onların çevresindeki insanları iyi tespit etmek lazım. Çünkü Müslüman olan fakat Hristiyanlığı muhafaz eden gruplar var İstanbul'da. Bunlar öyle köylü gruplar değil, köylü midesini doyurur, yaşar, maddi ve manevi güveni yerindeyse işine bakarım. Entelektüeller yapmaz, entelektüel başka yollara başvurur. Molla Fenari'nin Hristiyan öğrencileri var, Dikkatiniz çekelim. Postel, ileride bahsedeceğim, Postel meşhur Fransız hariciyesinin temsilcisi olarak ve ilk oryantalisttir biliyorsunuz. Arapça, Farsça bilen, Almanca, Fransızca bilen, Fransız kültürünün ve devletinin temsilcisi olarak 3-4 kere İstanbul'a geliyor. Aynı zamanda bir mezhep kurucu, bir dini hareket kurucusu. Postel İstanbul'a geldiği zaman bu çevrelerle ilişkiye giriyor. Bunlar hakkında bize ciddi bilgiler veriyor. Müslüman olan Hristiyan gruplar. Ne demek bu ya? Ha, çünkü bir kültür hele hele Bizans gibi bin yıllık bir kültür sabahtan akşama ortadan kalkmaz. Bunları Osmanlı toplumundaki, Osmanlı fikriyatındaki, Osmanlı siyasetindeki iz düşümlerini tespit etmemiz lazım. Baştan anlayamıyorsun bir şey var ama nedir bunun arka planı? Bu çevreleri, bu çerçeveleri son derece iyi bilmek lazım ki biliyorsunuz bu çok yani devam etmiştir. Esat Yangevi 1730 ölümü. Esat gibi mesela çok geç bir tarihte değil mi? Fener Patrikhanesindeki filozoflara... Ortodoks filozoflara İslam kelamı anlatıyor, onlardan Hristiyan teorisi dinliyor. Arada bir sürü örnek verebiliriz, katipçiler, şundan bunlar ama yani demek istediğim Bizans bir siyasi güç olarak yıkılmış olabilir. Ama Bizans'ın temsilcisi olan küçük ölçekli birimler kendi entelektüel faaliyetlerini dar çerçevede olsa da yürütüyorlar ve Müslüman entelektüellerle de sıkı bir e, ilişkisi içerisinde bulunuyorlar. Bunlar henüz çalışılmış değil. Mesela bakın Amir ses İstanbul'da Fatih'in yanında ama öbür tarafta İtalya'ya gidip orada matematik kitabı yayınlıyor. Geliyor İstanbul'da Fatih'e bilmem ne kitabı yazıp sunuyor. Bu ayrıntılara girmeyeceğim. O Osmanlı döneminde belki fırsat bulursak e, Bizanslıların ürettiği entelektüel faaliyetler hakkında bilgi vereceğiz. Demek ki yani Şeyle, özellikle o dönemdeki İtalya'yla e, İstanbul arasında Bizanslı alimler üzerinden de bir network kurulmuş vaziyette bunların tespit edilmesi lazım. Yahudilere gelmiyorum. Yahudiler özellikle 1450 ile 1550 arasında Osmanlı'nın Avrupa ile olan ilişkisinde son derece belirleyici isimler tabii e, geliyorlar. Bir süre İstanbul'da duruyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar, tekrar İstanbul'a geliyorlar. Bunlarla ilgili özellikle Topkapı'da çok güzel, önemli yazmalar var. Hem Endülüs bilimini getiriyorlar, hem de İstanbul'daki tartışmaları aktarıyorlar. Şu açıdan çok önemli. Günümüze gelen, bu dönemdeki tartışmalara katılmış İbrani entelektüellerin e, metinlerine baktığımız zaman İslam dünyasında yazılmış son eserleri kullandıklarını görüyorsunuz. Seyit şerefin etserü tezkeresini kullanıyor adam. Anlatabiliyor yani? Ya da Bizanslı alimler İtalya'ya gittiklerinde, diyelim ki, ee, Batlamüs'ün majestesine şer yazıp oradaki işte Roma pap şeyine, e, papalığa sunduğu ya da oradaki alimlere sunduklarında karşılıklı çok ilginç bir şekilde İslam dünyasındaki son e, entelektüel faaliyetleri kullandıklarını görüyorsunuz. Çok basit bir örnek vereyim size. Ondalık kesirler, biliyorsunuz Ondalık konumlu sayı sistemi, Harizmi tarafından kuruluyor ama Ondalık kesirler uzun bir hikayedir. Eee bugün Viyana'da bulunan bir yazmada, Bizans yazmasında ondalık kesirlere Türk kesiri adı verilir. Türklerin kullandığı kesirdir ve bu e, nedir? E, Bizanslı bir eser üzerinden Avrupa'ya aktarılıyor. Anlamıyor muyum? Ya da 1560'taki İstanbul'daki İbrani matbaaları, Yahudi matbaaları İbranca eserleri basıp Avrupa'ya aktarıyorlar. Buradaki eserleri de aktarıyorlar. Belirli bir bilgi alışverişini, ettiğinin çalışmaları mesela. Değil mi? Aktarıyorlar. Şunu demek istiyorum. Sadece İs Osmanlı coğrafyasındaki ya da işte Selçuklu belki buna dahil. Müslüman entelektüel networkleri değil onların yanında küçük ölçekte de olsa diğer networklere de bahusus İbrani networküne yani Yahudi networküne ve Hristiyan networküne dikkat etmek lazım. Hasılası bunun şudur arkadaşlar. İbrani Osmanlı coğrafyası, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu'dan gelen mirasın e, devraldığında e, ve Bizans topraklarına girdiğinde, Bizans'ta artık bu üç ders boyunca anlattığımız Türkistan, özellikle şu e, Harizin bölgesi, İran coğrafyası, e, Anadolu ve e, Bizans ortak havza haline entelektüel açıdan, felsefe ve bilim tarihi açısından ortak havza haline gelmiş idi zaten. O açıdan Osmanlılar e, e, yükselmeye başladıklarında entelektüel olarak Bizans'tan alacakları fazla bir şey yoktu. Ve yabancı değillerdi o bilgilere. Anladın mı? Daha sonra dediğim gibi e, buna hemen 1350'den sonra başlayan ama 1400 50'de, 60'de, 70'de, 90'da zirvedir. İtalya'da eklenecektir. Bu ortak havzanın bir parçası haline gelecektir. Evet. Var mı sorusu olan? <gülüyor> Buyurun. Hocam bu... Bakın bunlar, tekrar bunlar ben profesyonel bu işlere çalışan biri değilim. Bizans, Rumca bilmiyorum çünkü. Ee, yani bizim için dil bilmek sorun değil netice. Öğreniriz hani. Doğrudan Levy Havuz'a bakarız ama yani bir istilali açıdan bilmek gerekiyor. Bunlar yapılan çalışmalardan benim size yaptığım özetler. Benim bazı ufak tefek katkılarım var kendi araştırmalarım yazma ama genelde bu konu üzerine çalışan e, ve eser öten insanların fikir e, yaptığı çalışmayı özetledim size, Bunu çalışacak insana ihtiyacımız var. bunları çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Evet, söyle. Bu eskileşim sadece matematik gibi mi oluyor? Yoksa diğer alanlarda da... Ama bak dedim ki Kalkoni'den sual ve cevapta teolojik tartışma yaptı. Kantakuz'den teolojik tartışma yaptı değil mi? Var olmaz olur mu? Var. Ama herkes bildiği makamdan çalar. Ben o makamı bildiğim için o makamdan çalıyorum. Yani sen de ileride bu. Elbette var. Olmaz olur mu? Yani insanlar karşılıklı bir ilişki içerisinde dini konuları tartışıyorlar, felsefi, politik konuları tartışıyorlar. Mesela girmedim. Fatih'in etrafında bulunan Bizanslı entelektüeller Fatih Sultan Mehmet'i Büyük İskender haline getirmeye çalışıyorlar. Değil mi? Fatih'in e, şinde başkanlığında Hristiyanlık dünyasıyla İslam dünyasını birleştirecek ortak bir e, siyasi, politik ve dini perspektif geliştirmeye çalışıyordu. Onlara girmedim. Şimdi çok ilginçtir Ali Kuşçu Fatih'e eser sunduğunda birden İskender ve Enişirvanı gündeme getiriyor. İskenderi zaman, Enişirvanı bilmem ne filan. Niye? Ali Kuşçu bir şey görüyor orada. Ali Kuşçu Semerkant'tan geliyor. Ama İstanbul'da bir şey fark ediyor. Oraya bırakmıyor Fatih'i. Diyor ki, İskender de bizim, Enişirvan da bizim. Anlıyor musun? Bak, Fatih'e sunulan El Muhammedi'deki övgü cümlelerim ile kendine ait bir siyaseti var. Anlıyor musun? Çünkü Bizanslı entelektüeller Fatih'i çevrilenmiş vaziyetteler. Ee, Tabi. Dedim gibi bunu Osmanlı'da anlatacağım. Fatih'in okuduğu mesela Platoncu metinler, Stoacı metinler. Günümüze geldi. Fatih herhangi biri değil. Sultan Sencer hani İskenderi Sani, İskenderi Sani kim? Çok entesan Sultan Sencer öldükten sonra bile artık Kaiser gibi Sezar biliyorsun öldükten sonra herkes Sezar diyor ya orta asıda pek çok Sultan kendini Sencer olarak Sencer yani bir e, Kaiser gibi yani, tabii. E, fakat Sencer'in ilmi tartışmalara ne kadar dahil olup olmadığını bilmiyoruz. E, muhakkak var ama Fatih pratik olarak e, kendisi de entelektüel tartışmalara müdahil, biliyor. Sencer o kadar değil. Sencer o kadar değil. Yani Fatih, tabii uzun uzun alacağız ama Türk tarihinin bilge hükümdarı. Şimdi bir de böyle bilge kral diyorlar, döveceksin bu adamları ya. Kendine ait bir dili yok insanların ya. Çok önemlidir arkadaşlar, dil. Bilge kral diyor Ali'ye, ya Bilge da kardeş, Bilge sultan de ya, senin dilin yok mu? Yok. Onun için başkasının diline mahkum e, olarak düşünüyoruz. Peki arkadaşlar, e, önümüzdeki bir hafta... Şey bir e, Hocam ilk defa şeyi duydum ben, İtalya'nın bizim kültür havzanıza dahil olmasına. Biz Üç anladım. ders yaptım, sadece ilk defa duyduğum bu mu? Sen ne kadar bilgili bir insan. <gülüyor> şaka, şaka. Şaka diyorsun. Ben ilk defa, duyuyorum. ben diğer derslerinizde katılmadım ama internetten izledim. Yani İtalya'nın hangi açıdan kültür havzamıza dahil olduğu ben oluyor? Orasını... Okunan kitaplar açısından. Astronomide, matematikte ve benzeri alanlarda entelektüel açıdan. Ist, bu dünyanın, bugün biz nasıl batı kültür havzasının bir parçası değil miyiz? Okuduğunuz bütün metin, onun gibi. <gülüyor> Yoksa elbette dini açıdan filan demiyorum ya da politik açıdan demiyorum. Ben kitaplar Hayır, hayır bizim kitaplarımız oradan orada okunuyor evet orada okunuyor. Onlar bize dahil o zaman bizim kültür Oradan bize gelen bir şey. Onlar bize oluyor dedim zaten. Yani şu bu kültür havzasının şuradan gelen kültür havzasının bir parçası olarak biz onların parçası olmuyoruz. Onlar buraya katılıyor. Tamam. Onlar buraya katılıyor. Merak etme. Nasıl olsa biz daha sonra katıldık oraya önemli değil. Cemil efendim. Bir soru daha. Hani yüzyılda bir değişiyor ya, gökyüzünün sabit kaldığını söylüyorlar. Hı. Yani bu değişim sonucunda hiç gökyüzünün de değişebildiğini söyleyen çıkmıyor mu? Orada? yok. <gülüyor> mu? Çıktığı zaman da yeni bilim çıkıyor zaten ortaya. Öyle kolay mı canım? Büyük soru, sordu. Büyük soru sordu. Ve şimdi iki dakikada cevaplayacağımı düşünüyorsun. Bir yıl lazım. Peki arkadaşlar, hepinizi iyi akşamlar diliyorum. 15 gün sonra Osmanlı ile başlıyoruz.